23 Aralık 2017 Bursa Arifane Elim Derneği. Evbillahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Velasr. İnnel insane fî husr. İllellezîne âmenû ve âmelus sâlihâti ve tevâsavûl hakki ve tevâsavûs sabr. Sadakallahu'l azim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Evet bu hafta tedbirat İlahiye sohbetimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşinci bölümün fasıl başlığı altında devam ediyoruz inşallah. Sayfa. Sayfa 191 Yani zahir hükümette imam ve halife dört nevidir. Yani zahir hükümette dört çeşit ya imam ve halife dört nevi üzere bulunur. Bu dört nevinin biri olmaktan hariç değildir. Mutlaka bu dördünden biri olması lazım. Ve mevcut olan görünme yerleri ilahi cömertlik ile yani isimlere ait verişler ile açığa çıkar ve daim olur. Çünkü Hak Teala Hazretleri isimleri dolayısıyla daimi tecellidedir. Bu ilahi tecelliler bir an devre dışı kalmayı kabul etmez. Eğer bir an kesilse görünme yerlerinin vücutları yok olur. Tabii tecelli bir an kesilse o görü masraf görünme yerlerinin vücutları yok olur. Kalkar ortadan. Ve ilahi isimler bir diğerinin zıttı olarak karşılıklıdır. Bundan dolayı alemde bu sebeple muhtelif zıtlar olur. İmamın dört nevi olması da bu sebeptendir. Yani alemde zıtlar oldu. ilahi isimlerin zıtları da bulunduğu için. Bundan dolayı da imam, Dört nevi üzere bulunur diyor. Hakimler derler ki, melikler ve hükümdarlar dört nevidir. Şimdi bu zahir melikler ve hükümdarlar da aynı bu dört sınıf içerisine girer diyor. Onun beşincisi yoktur. Şöyle ki, evet bu dört sınıf neymiş sıralıyor. Bir, kendisine karşı cömert ve idaresi altındakilere karşı da cömerttir. Evet bir sınıf ister e, vücut ülkesini yöneten, kişinin ruhu olarak kabul edelim mevziği. İsterse zahirdeki bir ülkeyi yöneten bir hükümdar halife melik olarak kabul edelim bunlar dört sınıftır dedi 1. kendisine karşı cömert ve idaresi altındakilere de cömerttir hem kendisine cömert hem idaresi altındakilere 2. kendisine karşı cimri ve idaresi altındakilere de cimridir 3. kendisine karşı cömert ve idaresi altındakilere karşı cimridir Dört, kendisine karşı cimri ve idaresi altındakilere karşı cömerttir. Evet, bu dört sınıf üzere bulunur. Bu dört nevi üzere bulunur diyor melikler, hakimler, imam. Ve bir beşincisi yoktur bunun. Bu dört sınıftan birine girmek zorunda. İşte alemde mevcut meliklerden herhangi birisi bu sayılan vasıfların birinden hariç değildir. Bunun gibi batın hükümette bu ilahi halife de bu vasıfların birinden hariç olamaz. Bu ilahi halife insanın cisim mülkünde tasarruf edici olan ruhtur. Evet ilahi halife cihetinden bakarsak ruh da bu dört sınıfın içerisinden birine girmiş oluyor. Bu anlatılan sözdeki itibar iki nüshanın yani büyük alem olan şehadet aleminin tamamı ile küçük alem olan insanın tasfih ve tespiti içindir. Çünkü yukarıdaki şerhlerde geçtiği üzere büyük alemde her ne mevcut ise küçük alemde de onun benzeri mevcuttur. Alem küçülse küçülse insan olur, insan büyüse büyüse alem olur dedik ya. Şimdi biz deriz ki insani vücutta bizim için ilim nispeti zahir oldu. Ve o ilim nispeti cem makamıdır. Çünkü ilim ilahi sıfattır. Ve insan fertlerinde gözüken ilmin o külli ilme vasıl olmasını ve onda toplanmasını izaha gerek yoktur. Ve aynı şekilde insani vücutta amel zahir oldu. Bir ilim zahir oldu, bir amel zahir oldu. Ve o amel ayrılık makamıdır. İlim cem makamı dedi, amel ayrılık makamı. Çünkü amel için alet lazımdır. Ve alet insani madde bedendir. Ve eşyanın kesif suretleri gayrılık elbisesiyle hakkın vücudunun açığa çıkmasından ibaret olup ayrılık mertebesidir. Çokluk alemi. Ve bu ayrılık mertebesi kürsinin sınırıdır. Yani tabiattır ki külli nefs bu tabiat tezgahında var edilmiştir. Külli nefs. Ve önceki cem makamı da arşın sınırıdır. Birlik makamı, cen makamı arşın sınırı, ayrılık makamı ise kürsinin sınırı. Yani cen makamı arşın sınırıdır. Yani vahdet birlik mertebesidir ki o mertebede gayrılık yoktur. Demek ki gayrılık nerede? Kürsi de başlıyor. Arşta gayrılık yok. Orası cen makamı. Şimdi bitir ve tek olan hakkın vücudu iki ayağın yani cemal ve celalin açığa çıkma yerinden ibaret olan kürsüye yani külli nefsin var olduğu tabiat sahasına ulaşır. Ve yeryüzü dediğimiz izafi vücut alemine ikiliği yazar. İkiliğin başladığı nokta. Ve bu mülk yani izafi vücut mertebesi mübarek gecedir ki, Duhan suresi 4. ayet hikmetli işlerin hepsi onda o gecede ayrılır. Ayeti kerimesi gereğince o mübarek gecede her bir hikmetli iş ayrılır. Çünkü nefis karanlıksal tabii kesiflik içindedir. Ve hakim olan Hak Teala hazretlerinin her bir ilahi işi yani gerek cemali isimlerinin ve gerek celali isimlerinin hükümleri o mertebede bir diğerinden ayrı bir surette gözükür ve vahdet birlik mertebesi ehadiyet mertebesinin istiva ettiği bir arştır ve o hakikati Muhammediye'den ibarettir ve bu mertebeye Ulûhiyet mertebesi de derler vahdet birlik. Hakikat-ı Muhammediye, uluhiyet merkebesi de derler. Ve arş ve kürsüye ait olan diğer ayrıntılar 3. bölümün şerhinde geçti. Daha önce arş ve kürsüye ait detayları anlatmıştı. Şimdi ey zahir hükümette imam olan efendi veya ey insani vücut mülkünde halife olan ruh. Hangisi üzerine de hitap ikisine de diyor. Ya ister zahir hükümette imam olan efendi veya altta insan vücudundaki mülkünde halife olan ruh. Eğer sen ilim sahibi olup idarenin altındakiler üzerinde bu ilmin gereklerine bağlı olarak adilane amel icra edersen hem kendine hem de idarenin altındakilere cömertsin. Ve eğer bunun aksi olarak cahil ve adilane ve alimane amel sahibi değilsen hem nefsine ve hem de idarenin altındakilere cimrisin. Adaletliysen hem kendine hem de idaren altındakilere cömertsin diyor. Adalet yoksa cahilsen hem kendine hem de idaren altındakilere karşı cimrisin. Ve eğer ilim sahibi olup da bu ilminle amel edici değilsen, evet, ilim var, ilim sahibisin ama bu ilimle amel edici değilsin, kendini ilim ile süslemiş olduğun için nefsine karşı cömert ama idaren altındakilere cimrisin. İlim sahibisin ama amel etmiyorsun. Bu sefer nefsine karşı cömer çünkü ilmi elde ettiğinden dolayı ama idaren altındakilere karşı cimrisin. Ve eğer amel sahibi olup da ilim sahibi değil bu sefer nefsine karşı cimrisin fakat idaren altındakilere karşı cömertsin. Amel var ama ilim sahibi değil. Hazreti Şeyh buyururlar ki bu dörtlü kısımlandırmaya bağlanan bir sır vardır ki o sırrı ehlinin dışındakilere açmaktan men edildik çünkü o sır hal olarak ve zevk olarak yani bizzat hakikati yaşanarak idrak edilebilir bundan dolayı onu zevk ehline ve ilahi hakikatlerle tahakkuk edenlere terk ettik o konuyu ancak onlar anlayabilirler çünkü hale ve zevke ait ilahi sırları söylemek ve yazmak ile anlatmak mümkün değildir. Yani meliklerin kısımlanması dört ile sınırlandı ve beşinci bir hal düşünülemez. Ve olabilir ki bir itiraz edici çıkıp bu sayılan kısımlara itiraz ederek der ki bu bahsettiğim dört kısımdan ilk iki kısmı kabul ve tasdik edelim. Ve kabul edebileceğimiz kısımlardan birincisi Meliklerden bazılarının ilim ve amel sahibi olduğu sözüdür ve bu kısım ilmi ile amel eden alimdir ve ilim ve amel sahibi olmayan bu kısım aksidir. Bunları kabul ve tasdik ederiz fakat diğer iki kısmı tasdik etmeyiz ki onların birisi ilim sahibi olup amel sahibi olmayan ve diğeri de amel sahibi olup ilim sahibi olmayandır. Bunlara itiraz ederiz bunu kabul etmeyiz dedi diyor birisi. Şimdi biz bu itiraz ediciye cevaben deriz ki, bizim beyan ettiğimiz dört kısım doğru ve sabit ve açıktır. Ve beyanı budur ki, muhakkak ruhlar, ilimler ve açılımlar ile nimetlenici olur. Ruhlar, ruhun nimeti nedir gıdası? İlim. Ruhlar, ilimler ve açılımlar ile nimetlenici olur. Çünkü, Kendisinin latif oluşu yönüyle nimetlenmesi de latiflik aleminden olur. Ruh latif olması için onun gıdası da latif aleminden olması lazım. O da ilim. Ve cisimlerin nimetlenmesi de yiyecek ve koklayacak ve görülecek ve işitecek şeylerden bir takım kendisine uyan hisse, hissedilebilir şeylerle olur. Çünkü kendisinin kesif oluşu yönüyle nimetlenmesi de kesiflik ve hissedilebilir alemden olur. ''Ve ruhun azabı, ilmin zıttı olan cehalettendir.'' Evet, ruh neden azap çeker? Cahillikten, cehaletten azap çeker. ''Ve cismin azabı da yemenin zıttı olan açlıktandır.'' ''Ve fena manzaralar ve fena kokular gibi hissedilebilirler, kendisine uymayanlardandır.'' Şimdi ey itiraz edici, bahsedilen iki kısmı kabul ettiğin zaman diğer iki kısmı da kabul etmen lazım. Çünkü amel sahibi olup ilim sahibi olmayan kimse taklitçidir amel sahibi olup ilim yok ama ameli işliyor ne yapıyor taklitçi bu taklit üzere yaşıyor bir kimse ancak amel sahibi bu kimse ancak amel sahibidir ve onun ruhu için lezzet duyacağı bir ilim yoktur bu taklitçi İlimi yok sadece amel amel sahibi o ancak taklit içinde hapsedilmiştir ve döneceği şeye bakış ile kayıtlıdır. Ve o bakışın yeri cennet nimetleri cinsindendir. Bu ameli için yapıyor? Cennete girmek için. Ha, şu şu şu ibadetleri yaparım ben diyor. Benim davam cennet. Cenneti kazanayım. İlmin hakikatlerine yönelik bir ilim sahibi değil ama ilim yok. Yani amel sahibi olan taklitçi sırlara vakıf olmayıp gözünü ameller cennetine ve o cennetteki nimetlere dikmiştir davası cennete girmek olun ameli ancak cennete gideceğim ve cennetin nimetlerine kavuşacağım diye yapar biz amelin sırlarına ve cennetlerin sırlarına vakıf olmayan bu taklitçiye ilim sahibidir demeyiz ve diğer dördüncü kısma gelince o amel sahibi olmayıp ilim sahibi olan kimsedir evet bu da ameli yok ilmi var ama Amel o edindiği ilimle amel işlemiyor. Bu kısma dahil olan kimse sırlara vakıf olmakla beraber henüz nefsinin hazlarını terk edememiş olduğundan şehvetleri işleyen ve haramlar içinde kalmış olan alimdir. Evet her türlü haramı işliyor şehvetler içerisinde nefsin istek ve arzuları doğrultusunda hareket ediyor ama konuşmaya geldim mi o ilmeyi öde etmiş konuşuyor. Hakikatlere dair bir takım ilimleri elde etmiş konuşuyor. Onun ruhu ilimlerden kendisine açılmış olan şey ile nimetlenmektedir. Evet ruh cihetiyle ilimlerden kendisine açılan şeylerle nimetlenmektedir. Fakat onun idaresi altında olan kuvvetler ve azası helak yurduna girmeye sebep olan haramlardan işlediği şey sebebiyle azaptadır. Eli, gözü, kulağı, dili azap görecek şeylerle meşgul. Çünkü ilim ilmiyle amel etmiyor. Şimdi insani mülkte ilim ve amel sahibi olan Kamil, ruhen ve cismen mutlak rahat içindedir. Ve onun zıddı olan ilimsiz ve amelsiz kimse ruhen ve cismen azaptadır. Ve amel sahibi olup ilim sahibi olmayan kimse ruhen azapta ve cismen nimettedir. Ve ilim sahibi olup amel sahibi olmayan kimse ruhen nimette ve cismen azaptadır. Ve zahir hükümette imamın ilim ve amel sahibi olması hem kendisi ve hem de idaresi altındakiler için nimettir. Çünkü kendisinin imamlık makamında bulunmasına ve mülkünün devamlılığına ve idaresi altındakilerin rahatının devamına sebeptir. Ve ilim ve amel sahibi olmaması hem kendi ve hem de idaresi altındakiler için azaptır. Çünkü kendisinin imamlık makamında devamlılığının olmamasına ve mülkünün yitirilmesine ve idaresi altındakilerin rahatının gitmesine sebeptir. Ve yalnız amel sahibi olup ilim sahibi olmaması gördüğü kaideleri taklit ederek hükümeti idare ettiği veya yaptığı işlerin zevkine vakıf olmadığı için şahsen zahmet, eziyet içindedir. Fakat taklit olarak salih ameli dolayısıyla mülkü baki ve idaresi altındakiler rahat yaşar. Ve yalnız ilim sahibi olup amel sahibi olmaması meşru ve gayrimeşru olarak yaptığı işlerin zevkine vasıl olduğu için imamlık makamında kendisine manevi zevk oluşsa manevi zevk oluşsa da salih amel olmaması yüzünden mülkü harap ve idaresi altındakiler perişan olur. Yani meliklerin kısımlarını beyan ettikten sonra bu tedbirat-ı ilahiye kitabına konulan bu alem hakkında bu bahiste seha ve lüm ile ne gibi halleri kastettiğimizi açıklamak ve izah etmek bize vacip oldu biz deriz ki seha bir şeye ihtiyaç duyulduğu zaman o şeyin ne fazla ve ne de noksan olarak verilmesidir seha bir şeye ihtiyaç duyulduğu zaman o şeyin ne fazla ve ne, ne noksan olmadan verilmesi yani ihtiyacı kadar verilmesi lüm kendisine ihtiyaç olmadığı halde bir şeyin verilmesidir Bunlar sureti ve manayı içine alır. İster suret olarak düşün ister mana olarak. Surete örnek, bir ziyafette misafirlerin doyabileceği kadar yemek hazır edilmesi sehadır. Doyacağı kadar. Ne eksik ne fazla. Doyacağı kadar hazır edilmesi sehadır. Ve misafirin ihtiyacından daha fazla yemek hazırlanarak israf edilmesi veyahut onların aç kalmalarına sebep olacak kadar az yemek yapılması ise Nöümdür. Manaya örnek olarak henüz elifba öğretilen bir çocuğa harfleri onun anlayabileceği bir anlayabileceği tabirler ile anlatmak sehadır. Çünkü ihtiyacına göre veriyorsun anlayabileceği şekilde hitap ediyorsun buna sehadır. Fakat harflerin şekillerini öğretirken harflerden kelime oluşturmanın öğretilmeye kalkışması daha harfleri öğrenmedi ki sen kelime anlatmaya kalkarsan. Veyahut harflerin şekillerinin kısa kesilmesi, artık profesyonellerin o harfleri yazarken kısa kesilerek o harfleri anladığı hal, şekiller var ya, o şekilde anlatması bir çocuğa, bu da lövündür. Bundan dolayı bir şeyin verilmesinde ihtiyaç derecesini geçen ifrat ve ihtiyaç miktarını azaltan tefrit etti. Ve her bir işin biri ifrat ve diğeri tefrit olmak üzere iki tarafı bulunur. Bu iki taraftan birine kastetmek ve yönelmek zemmedilmiştir. İfrat da zemmedilmiştir, kınanmıştır, tefrit de kınanmıştır. Ve bunun hakkında ben Nazmen şöyle derim. Zamanın geçmesiyle eskimiş olan bir darb mesel halen dahi geçerlidir ki o darb meseli kulak işitir ve akıl sıhhatine hükmeder. O da budur ki bir şeyi istediğin zaman vasatlık üzere ol. Vasat, orta. O işin ortasını seç. Nitekim işlerin hayırlısı vasat olandadır buyurulmuştur. Çünkü bir şeyin ortasının iki tarafı zemmedilmiştir. Çünkü bir tarafı ifrat diğer tarafı ise tefliktir. Şimdi Allah Teala senin anlayışına rahmeti ile tecelli buyursun. Yukarıda anlatıldığı üzere meliklerin dört sınıfla sınıflandırılması indinde dur orada bir dur bekle. Başka bir sınıflandırma da var mıdır yok mudur diye fikrini yorum. Bu sınırlama tahakkuk edince anlaşılır ki halifenin zahiri amel ve batını da ilimdir. Evet bu halifenin zahiri zuhur edene, açığa çıkanı amel ve batını da ilimdir. Ve diğer tabirle zahiri sınırı zahiri sınırı batını doğuş yeri çünkü amel ilmin neticesidir ve ilim amele sebeptir. Bundan dolayı amelin sebebi olan ilim bahtında doğmadıkça sınır olan cisimde amel ortaya çıkmaz. Evet. Amelin sebebi olan ilim bahtında doğmadıkça sınır olan cisimde amel ortaya çıkmaz. Ve idare altında olanlar iki kısımdır. İdare altında olanlar iki kısımdır. Birisi köy, diğeri şehirdir ve köy Muhammed'i tabi olunan hakkında ayrılmış şehadet alemidir. Muhammed'i tabi olunandan kasıt her bir zamanda mevcut ve varlıkta tasarruf edici olan Kutbül Azam'dır. Muhammed'i tabi olunan. Bu Kutbül Azam'dır. Bütün mahluklara ilahi feyz onun vasıtasıyla dağıtılır. Âlemde her ne mahluk varsa onlara bu ilahi feyiz Kutbü'l-Azam denilen işte kutup dediğimiz zamanın kutbu dediğimiz kişiden, muhammedi tabi olunan kişiden dağıtılır. Nitekim bu kitabın baş tarafında şer ve izah edildi. Bu kutup meselesini anla, izah etti, anlatmıştı. Bundan dolayı bütün mahluklar onun köy ehlidir. Bütün mahluklar. Ve onlar ayrılmış şehadet alemidir. Çünkü suret aleminde onların izafi vücutlarıyla kutb azamın izafi vücutu bir diğerinden ayrılır ve o zat Muhammedî kemalatın varisi olduğu için hepsinin tabi olduğudur. Hepsi ona tabidir. Ve şehir de iki kısımdır. Birisi seçkinler, diğeri avamdır şehir. Alam insani vücutta aza ve organ cinsinden bitişik şihadet âlemidir. Yani insandaki aza ve organlar kendi izafi vücuduna bitişik olup onun hissi bakışından gâib değildir daima hazırdır. Ve bu avam Muhammedi tabi olunanın gayri olan insan fertleri hakkında köydür. <gülüyor> yani Muhammedi tabi olunan olan kutup hakkında diğer insan fertleri ayrılmış şehadet aleminden olarak nasıl ki köy ise aza ve organlar da bitişik şehadet aleminden olarak diğer insan fertleri için öylece köydür. Çünkü kutbu azamın köylerine nasıl ki kendi feizi bulaşırsa, Muhammedi tabi olunanın gayri olan insan fertlerinde de kendi azab ve organlarına öylece feizler. Ve onların Muhammedi tabi olunanın gayri olması, Muhammedi kemalata mazhar olmayışlarından dolayıdır. Mashar olmayışlarından. Ve seçkinlerde iki kısımdır: akıl alemi ve nefs alemidir. Seçkinler İki kısımdır. Akıl alemi ve nefs alemidir. Çünkü gerek alemde ve gerek Adem'de bu iki alem sabittir. Alemde de akıl ve nefs var. Külli nefs, külli akıl diyoruz. Adem'de de var. Yani fert olarak insanda da var. Akıl ve nefs. Nefs alemi de iki kısma ayrılmıştır. Biri itaatkar ve diğeri asidir. Nefs. Ve nefs aleminin itaatkar olan kısmına Ceberut alemi ismi verilir. Çünkü akıllar ve soyut nefsler mutlak vücudun yedi külli mertebesinden dördüncü hazrettir ki ona ceberut alemi denilir. Bu dördüncü hazrete ceberut alemi denilir. Ve bu mertebe, mertebede meleklerin nefsleri sabittir ki onlar itaatkardırlar ve onlar hakkında Hak Teala tahrim altı onlar emrolundukları şeyde isyan etmezler buyurur. Ve nefs aleminin asi olan kısmı Yukarıda bahsettiğimiz Bu medinenin yani Şehrin düşmanlarıdır Onlar heva emiri Ve onun yardımcısı olan şehvet Ve onların tabileri olan Kuvvetlerdir Ve akıl alemi de iki kısım üzerinedir Birisi perdeli olan kısımdır ki Onlar vasıf sahipleri Olup melekut alemindendir Perdeli olan kısım Bilinsin ki mirat Hakayık'ta geçmektedir ki Alem ya mülk alemi veya melekut alemidir. Mülk alemi veya melekut alemi diye iki ayrılır. Bu ikiden hariç değildir alem. Mülk alemine zahir alem ve şehadet alemi de denilir. Ve melekut alemine batın alem veya gayb alemi de denilir. Bu iki alemin her birinde dokuz en büyük ayet karar kılmıştır. Birisi nefsi küllün melekutudur. Yani batınıdır. Nefsi küllün batınıdır. Şimdi bu dokuz en büyük ayet karar kılmıştır diyor burada her iki alemde. Bunu sayacak. Birisi nefsi küllün melekutudur. Biri. Yani batınıdır. Ve dördü yakınlaşmış melek olan Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhimüsselamdır. Dördü de bunlardır. Evet biri ne dedi? Nefsi küllün melekutudur. Ve dördü de bu etli beş. Dört unsurun batınıdır bunlar. Dört büyük melek, Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselam. Dört unsurun batınıdır. Ve biri insanın batınıdır. Altıncıya geçti. İnsanın batınıdır. Ve üçü de mevalidi selaseden yani üç doğurganlardan yani madenler bitkiler ve hayvanlar her birinin batınıdır. Böylece dokuzu tamamladı. Ve bunların cümlesi vasıf sahipleridir. Şu halde Ceberut alemi melekut aleminin mertebelerinden bir mertebe olur. Ve bunlar makam sahiplerinden olup bilinen makamlarını geçmezler. Yani ilerideki makamlardan perdelidirler. Nitekim Hak Teala onlardan naklen Saffat 164'te Bizden her birinin bilinen makamı vardır buyurmaktadır ve akıl aleminin ikinci kısmı olup perdesiz olanlar perde, bir perdeliler vardır dedi. Şimdi perdesiz olanlar ashabı sel'dir ki ashabı sel. Onlar Allah Teala'nın gelinleri olup onun gayb hazinelerinde onun indinde gizlenmişlerdir. Allah'ın gelimleri bunlar. Bir damat kendi gelinini kıskanmaktan dolayı yabancılardan nasıl gizlerse Hak Teala da kendi gelinleri hesabesinde bulunan ashabı selbi kıskanmaktan dolayı öylece örtmüştür. Sertler dediğimiz var ya müfarrerler. Evet. Onları Hak Teala'dan başka hiçbir kimse bilemez. Sebebi budur ki bu ashabı selp hakkın dışındakileri unutmuşlardır. Hak ile her daim haşır neşir artık bunlar. Hakkın dışındakilerini unutmuşlardır. Onlar ancak hakta Teala'yı bilirler. Ve bu Ashab-ı Selp bir makamdadır ki tahkik ehli o makama külli muhakkak üçüncü fena derler. O makama onların bulunduğu makama külli muhakkak üçüncü fena derler. Ve onlar bu şehrin yani şehadet aleminin seçkinleridir. Ve şehadet aleminden olan insani mülkte melekut aleminin dokuz en büyük ayetinin benzeri beş duyudur ki beş zahir azanın batınıdır. Ve dördü de, evet şimdi bu dokuz şehadet aleminde olan bu e, dokuza karşılık insanda ne karşılık geliyor onu anlatıyor. Beş duyu, beş zahir azanın batını ve dördü de düşünce kuvveti, hafıza, vehim vehim veren ve hayal veren kuvvettir. Etti 9. İnsandaki karşılığı. Ve dördü de düşünce kuvveti hafıza ve vehim veren ve hayal veren kuvvettir. Şimdi bu anlatılan kısımlar hakkında akıl gözüyle bak. İnşallah doğruluk yolunu idrak edip reşit olursun. Ey Kerim Efendi olan ruh veyahut zamanın imamı. Seha ve lümü tahkik ettiğin zaman bitişik ve ayrılmış şehadet aleminden ibaret olan köyüne ve şehrine muhtaç oldukları şeyi biraz evvel sınırlanan şey gereği üzere ifrat ve tefrit olmadan ver. İfrada ve tefride kaçmadan ver. Ve kendin için de böyle yap. Hem mahiyetindekinlere de böyle yap hem de kendin vücut ülken içinde böyle yap eğer böyle yaparsan Muhammedi veraset makamında ilim ve amel sahibi olmuş olursun ve bu tarz kemal ve cömertliktir böyle yaptığın zaman ve her cömertlik insanların ellerinde bulunan şeyden zahidliktir cömert denilebilmesi için ne oluyor insanların elinde bulunan şeyden zühd etmesi zahidlik yani vazgeçiyor elindekini dağıtıyor veriyor işte onun için cömert deniliyor yani o şeylere tamağı etmemektir. Yani elinde olan sahip olduğu şeye tamağı etmeyip onu dağıtmasıyla ona cömert denilmiş oluyor. Işte. Çünkü o şeye tamağı etmiyor, kendine saklamıyor. Dağıtıyor, cömert. Ve idare altında olanlar hükümdarlarını ellerinde bulunan şeyden tamağını kesmedikçe sevmezler. Bakın burada şimdi güzel ipuçları veriyor. Ne diyor? Hükümdarı mahiyetindeki insanların sevmesi için ne olması lazım? Hükümdarın sahip olduğu şeyi, o nimeti, o mülkü e, tamah etmeden mahiyetindekilere cömertçe dağıtabilmesi lazım. Ancak böyle yaparsa mahiyeti onu sever. hükümdarı. İşte sen de diyor e, vücut ülkenede aynasını yap diyor. Tamah etme. Şimdi açacak bunu. Ve ellerinde ne var ne yok hepsini alan hükümdarlardan ahali nefret eder. Öyle ya değil mi? Bütün gidip de ahaliyi sıkarsa vergi topluyorum deyip de elinde ne var ne yok hepsini toplarsa alırsa bu sefer ahali o hükümdardan nefret eder. İsyan bile Tabii i̇syana bile kalkışır o hükümdarı tahttan indirmeye kalkarlar bu sefer. Tahtı perişan olur o, o hükümdarın. Bundan dolayı sen idaren altındakilere karşı cömert ol. Çünkü cömertlik muhabbet verir. Cömertlik muhabbet verir. Ve bakın şimdi sıralıyor zincirleme bakın nereye gidecek cömertlik muhabbet verir muhabbet de yakınlık doğur ve yakınlık vuslat ve vuslat cem verir çünkü kişi sevdiğine yakın olur ve yakın olunca da ona vasıl olmuş olur ve vasıl olunca da sevdiği kimseyle bir arada olmuş olur. Bu sözlerde kıskanma perdesi altında gizli olan bir işaret vardır ki Kula nafilelerle yaklaşma mertebesinde açılır Ve kul bunu hal olarak ve zevk olarak yani bizzat yaşantısını tadarak anlar Bu da şu hadisi kutsi'de Kulum bana nafileler ile ben onu sevinceye kadar daima yaklaşır Ne zaman ki ben ona muhabbet ederim onun işitmesi ve görmesi ve lisanı ve eli ben olurum. Şimdi benimle işitir, benimle görür, benimle söyler, benimle tutar ilahe Hadisi kutsisinde beyan buyurulan haldir. Ve Hazreti Şeyh-i Ekber bu işareti marifet yoluyla aşağıda beyan buyururlar. Şöyle ki, işte böylece bütün sözlerinde ve fiillerinde ve inanışlarında gerek hakka ve gerek halka karşı zahitlik et. Zült halinde o zahitlik et. Gerek hakka ve gerek halka karşı. Hakka karşı da zahit oluyor. Halka karşı olan zahitlik beyan olundu. Halka karşı olan zahitliği anlattık. Şimdi de hakka karşı olan zahitlik nasılmış onu anlatalım. Şimdi kalp haneni bina bina et kalp haneni. Ve Marifet lambasını yak ve aynlar perdesine perdesini as ve o perde üzerinde suretlerin çeşitlerini göster. Nitekim hayal oynatanlar önce oyuna mahsus bir mahal bina edip perdeyi asarlar. Karagöz hacivatta hayal oynatanlar evet. perdeyi asarlar. Evet. Bundan amcam çok seviyor bu <gülüyor> karakası acıbatı. Perdeyi asarlar ve arkasında kandil yakarlar. Daha sonra o perdede çeşitli suretler ve oyunlar gösterirler. Sen de böyle yap ki sana ilahi hakikatler aşikar olsun. Doğruyla o demişiz. Ve bu hakikatler sana olduğu hal üzere aşikar ve zahir olsun. <gülüyor> Şimdi hak hakkında zahitliğin Kur'an-ı Kerim'de yeri Saffat 96 ayeti kerimesidir. Yani Allah Teala sizi ve amellerinizi halk etmiştir. Bak, bak, şimdi tamam. perdeden buraya geldi. Ayet ayeti mi? Ya. Evet. Saffat 96 Allah Teala sizi ve amellerinizi halk etmiştir. Bakın şimdi Karagöz-Hacivat'tan perdeden geldi bu ayete. Şey şey şimdi Şimdi insanın gerek zahiri olan cismi ve gerek batını olan ruhu ve onlardan ortaya çıkan eserler ve fiiller Hak Teala'nın tecellilerinden ibaret olunca kul ortada bir hayal mesadesinde kalır. Zaten hayat perdiz. Zaten hayal perdisi. <gülüyor> ve kendi nefsini ve nefsine izafe edecek bir şey görmez. Şimdi insan İnsanların tasarruf ettiği şeyi terk edince nasıl insanların muhabbetini kazanır ise evet insan insanların tasarruf ettiği şeyi terk edince nasıl insanların muhabbetini kazanırsa Allah Teala'nın tasarrufunda olan kendi nefsini ve nefsinden çıkan fiilleri kendi nefsine izafe etmeyip hakka terk ettiği zaman Allah Teala'nın indinde de böyle olur. İşte sevilen olur. Yani tasarruf işinde Hakk'a iştirak etmekten vazgeçtiği için Hak Teala ona muhabbet eder. Çünkü gerçek sahibini öğrendi. La havle ve la kuvvete illa billah dedi. Bunu dedi ve yaşadı. Güç kuvvet Allah'ındır. Eğer sen böyle yaparsan hakikatte Allah Teala Hazretlerine karşı zahid ve kendi nefsini ve fiillerini Hakk'ın tecellilerinden ibaret bildiğin ve bu ilahi bilgi ile çokluğu kaldırmış olduğun için çokluğu kaldırmış olduğun için tevhid üzerinde de raşit olursun. Evet, tevhid ehli olursun işte. Çokluğu kaldırırsın, tevhid ehli olursun. Gerçek birleyen, muvahhid olursun işte o zaman. Gerçek birleyen sen bu bahsedilen vasıfların kazanılmasına yani işlerde ifrat ve tefritten kaçınmaya ve onların vasatı olan cömertlik ve züht ile vasıflanmaya çalış ki insaf ehlinden yani adalet ehlinden olası. Evet buraya dikkatinizi çekiyorum insaf ehli aynı zamanda ne demekmiş adalet ehli. Adalet ne demek adil olmak hak edene hak ettiği şekilde muamelede bulunmak demek. İşte buna insaf ehli denir. Yani insaf et denir ya, insaf etten mana işte yani hak neyi hak ediyorsa hak ettiği şekilde muamele et demektir aslında insaf et. Çünkü insaf ehli, adalet ehli aynı şeydir. İnsaf etmek, adalet ehli olmak demektir. Hak edene, hak ettiği şekilde muamelede bulmak. Eşit değil. İnsanların bazısı yanlış anlıyor. Adalet deyince eşit muamele diyor. Hayır eşit değil. Hak edene, hak ettiği şekilde muamelede bulunmaktır adalet. Eşitlik değil. Şey yapsın, göre. Hak, tabii kim neyi hak ediyorsa evet. hak ettiği şekilde muamelede bulunmak işte adalet budur. Yoksa eşitlik değil yani. Aksi halde ifrat ve tefride düşüp zulüm ehlinden olursun. Eğer böyle insaf ehli ve adalet ehli olmazsan bu sefer ifrat ve tefride düşüp zulüm ehlinden olursun. Bu ifrat ve tefride insanın bütün hallerini kapsar. Örneğin kelam bir insani sıfattır. Bunun da ifratı ve tefriti vardır. Kelamın konuşmanın da ifratı ve tefriti vardır. Kelamı lüzumundan fazla söylemek ifrat <gülüyor> ve lüzumu halinde söylememek tefrit ve ihtiyaç nispetinde söylemek cömertliktir. Evet insan işte sözünde de buna çok dikkat etmesi lazım. Konuşurken kelamında lüzumu kadar. O zaman vasat orta yerde olur. Tabii, her şeyde bakın. Her şeyde vasat, orta yer, itidal, Her şeyde. Dinimiz bunu emrediyor. Resulullah Efendimiz bunu bize tavsiye ediyor. Bunu söylüyor. Yani, tabii, konuşacak Vasat ümmet. Konuşacakmış zaman bile kelamdan sözde de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yeteri kadarını konuşmak işte. Yeterini kadarını ihtiyaca göre korustuğun zaman işte cömertlikle nitelenmiş oluyorsun. Yani kelamında bile cömert deniliyor ifrattan ve tefrikten kaçın diyor ne fazla söyle ne az konuş gereği kadar muhatabının anlayacağı kadarını konuştun mu bitti o zaman buradan da işte bir hikmet çıkıyor burada yani karşımızdakinin anlayışının seviyesine göre kelamımızı seçip ona göre konuşmamız lazım karşımızdaki e, anlayışlı bir insansa kalkıp da ona kelamı süsleye süsleye bir mevzuyu anlatmanın yani. anlamı yok sıkarız bu sefer karşıdaki insan zaten anlıyor karşımızdaki insan o zaman kısa öz. Meseleyi söyle bırak. Halik Talip gerekmez. O kadar. Bu sefer sıkarsın insanı. İşte o zaman ifrat tefride kaçmış oluyoruz. Evet. Işte. Demek ki bu da önemli. Nitekim insanlar eskiden beri gerek bizim vatanlarımızda ve gerek kendi vatanlarında bulunan kimselerin arasında onların indinde sessizliği, sessizliği uzun süren ve hikmetle konuşsa bile sözü az olan bir adamdan kıymetçe çok büyük ve itibar olarak en büyük, en celil bir kimse görülmediğini haber vermişlerdir. Evet, dolayısıyla sessiz insan ancak ihtiyaç halinde konuşanı ne yapmışlar? Hep övümüşlendir, değil mi o insanlar? Çünkü hikmetle konuşmanın azı çoğundan daha güzeldir. Evet bakın hikmetle konuşmanın azı yani hikmet bile konuşsan azı çoğundan daha güzeldir. Kişi hikmetli söz söylüyor olsa dahi çok fazla laf konuşması hoş değil. Çoğu azında azı çoğundan daha güzeldir diyor. Çünkü insanlarda usanma ve bıkma hassası vardır. Sen hikmet dahi anlatsan bıktırırsın insanı. Yani doğru sözde söylesen eğer lafı uzattıysan sıkarsın diyor bıktırırsın. Bırak. <gülüyor> Kıvamında bırak ki cömert Bundan dolayı usanma korkusunu onların nefisleri için kabul et ki insanlara karşı bu şekilde muamele daha önce izah edilen cömertliğin sınırıdır ve zahiridir. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Usanmaları ve bıkmaları mahsurunu göz önünde bulundurdukları için ashab-ı kiramına nasihatlarda aralık verirdi. Bundan dolayı nebevi varis olan insan-ı kamillerin de terbiye ettikleri müritlerine karşı nasihatlarında ve diğer muamelelerinde böyle yapmaları lazımdır ve aynı şekilde insanların ellerinde bulunan şey hakkında zahitlik eden ve onlardan surette ve manada kendini gizleyen yani gece gündüz onların arasında bulunmayan gece gündüz o insanların arasında bulunmayan ve bulunduğu zaman da daima hakikatlerin sırlarını ve ilahi bilgileri esirgemeyip Onlara ancak ihtiyaç duydukları bilinen bir şeyin gerçekleşmesinde o ihtiyaca bakarak suret ve manaca gözüken bir adamdan o insanlar indinde daha büyük ve onların arasında daha celil olan bir kimseyi görmedim. Demek ki ihtiyaca göre diyor. Konuşma da ihtiyaca göre olacak. Sırları da bir mürid, mürşid dahi müridine bu muamelede ihtiyacına göre. Muamele gece gündüz hep daim onunla birlikte olmayacak ihtiyacına göre bilgiyi kısa ve öz verecek. Şimdi insanı kamil ihtiyaç duyulan bir sebebe dayalı olarak insanlar arasında gözüktüğü zaman bölümün başlarında sana takdim ettiğimiz şey üzere yani ihtiyaç miktarından ne fazla ne de noksan olmamak üzere gözükür insanı Kamil. Onların ihtiyacını temin etmekle yetinir. Asla ifrat ve tehrit eylemez. Şimdi biz gerek insani vücutta halife olan ruha ve gerek zahiri hükümette imam olan kimseye her bir şeyi nefislerin ona susaması yani şiddetle meyli için bu söz makamında ve manalara bağlı olan kelam aleminde söyledik. Çünkü söz manayı ifade ederse de hal bahşetmez. Hal ancak o manalar ile amele çalışmak suretiyle nefislerde oluşan bir melekeden ibarettir. Evet söz söylendiği zaman o sende bir hal çıkartmaz. Ancak o sözden edindiğin bilgiyle hallenirsen işte hal açığa çıkacaktır. Bu melekenin tafsili ise hakkın inayetiyle salikin himmet elindedir. Şimdi madem ki zahitlik cömertliktir, böyle olunca insanlar sana dünyalarından yani mallarından bir şey ile yönelirlerse onlardan yüz çevir. Yani sana bir mal verirlerse onlardan yüz çevir. O getirdikleri malı kabul etme. Fukaraya veriniz de. Bunları fukaraya veriniz, dağıtınız da eğer kendileri fukaraya sadaka vermekten çekinip ancak bu hususta seni aracı yapmak isterlerse işte fukaraya sen dağıt senin elinde dağıtılmasını istiyorum sen daha iyi tespit edersin gibi seni aracı yapmak isterlerse o malı onlardan al ve onların bilgisi altında onların fukaralarına dağıt ve sadaka olarak ver işte İnsani vücutta ruhun hali böyle olduğu gibi Zahiri hükümette imamın hali de böyle olur Ve bu sıfat ile vasıflanmış olan imam Bu sebeple memleketinin ehli ve tebası indinde Hürmete ve muhabbete layık olur Evet 6. bölüm 203 Altıncı bölümün konu başlığı. Adalet hakkındadır. Ve o bu şehrin hükümlerini ve tedbirlerini bilen kadıdır. Ey himmeti yüce ve adaletli ve mükemmel olan efendi. Allah Teala seni bu sıfatlar ile desteklesin. Eğer sen vücut mülkünün devamlılığını ve mülkünde olan düşmanlarına zafer kazanmak ve üstün gelmek istersen, İdaren altındakilerin ve tabilerinin hükümlerine adaleti tasarruf edici kıl. Adaletle hareket et. Ve senin hükümlerini icra eden ancak adalet olsun. Bunu üzerine vacip bil. Adaletten ayrılma. Şimdi muhakkak Allah Teala o adaleti senin üzerinde bakilleştirdi. Ancak adaletin yöneldiği bir şehir ve bir memlekette bereket ortaya çıkar. Ve rızıklar artar. Huzur doğru. Tabi adalet olduğu zaman hem bereket çık olur diyor hem rızıklar artar. Ve bütün işlerde nizam ve intizam yayılır. Bir düzen, bir ahenk. Nizam, intizam, rızık, bolluk. Ve o adalet zamanların ve asırların geçeceği yer üzerinde övülmüş ve sevgili olan bir mevcuttur. Yeryüzünde yani şehadet aleminde... Hak tarafından konulmuş bir mizandır ki, bu adalet hak tarafından konulmuş bir mizandır ki, bütün işlerin fazlalığı ve noksanlığı ve ifratı ve tefriti onunla ölçülür. Muazzam bir terazidir. Ve en büyük arzda yani kıyamet gününde Hak Teala kulların sınıflarını ve derecelerini o adalet ile ayırır. Evet adalet nedir? Bir daha tekrar ediyoruz. Hak edene, hak ettiği şekilde muamelede bulunmak. Eşit değil. Eşit değil. Ve o adalet bugün de yani dünyevi hayatta da hakimdir. Ve dünya teklif mahalli olduğundan, evet bu dünya hayatı teklif. Allah-u Teala bize teklif ediyor. Neyi? Şeriat emirlerini teklif ediyor. Teklif mahalli olduğundan o adalet şeriata göre kendisiyle emrolundandır. Ve şeriat onun uygulanmasını emreder. Ve muhakkak bir mülkün hükümdarı ceset ve o hükümdarın ruhu da adalettir. Evet mülkün hükümdarı ceset ve o hükümdarın ruhu da adalettir. Ve adalet olmadığı zamanlarda mülk harab olur. Ve hakimler demişlerdir ki, Hükümdarın ve sultanın adaleti zamanın bolluğundan yani rızıkların bol ve yiyecek ve içeceğin ucuz olmasından daha faydalıdır. Evet bu genel bir hakimlerin hükemanın olduğu, söylemiş olduğu bir sözdür diyor. Ne demiş hakimler? Hükümdarın ve sultanın adaleti zamanın bolluğundan yani rızıkların bol ve yiyecek ve içeceğin ucuz olmasından daha da faydalıdır. Yani yiyecek içecek bol olmasındansa... Oranın hükümdarı adaletli olması daha iyidir, daha faydalıdır. Çünkü bir memlekette adaletin zıttı olan zulüm hükümran olursa bolluk, halka refah ve saadet bahşetmez. İstediği kadar bolluk olsun. Zulüm varsa bu bolluk huzuru getirmez. Zulüm bu refahı azap ve ıstıraba çevirir. Ve Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de kullarına Nahu Suresi 90 Muhakkak Allah Teala adalet ve ihsan ile emreder buyurur ve adalet ile vasıflanmayan kimseyi zemmeder, kınar ve zulmü adalet üzerine hakim kılmadığı da Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki Vay eksik ölçenlerin haline ki insanlardan aldıklarını tas tamam tartarlar ve onlara ölçtükleri veya tarttıkları vakit eksik yaparlar. Acaba onlar azim gün için diriltecek, diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? Buyuruyor. Mutaffifin birden dördüncü ayetler. Bir ile dört bu. Bu ölçü kulların maddi ve manevi hallerini kapsar. Çünkü birçok kimseler vardır ki insanlardan kendilerine karşı güzel ahlak beklerler. Fakat kendileri onlara karşı kötü ahlakla vasıflanırlar. Evet karşısının hep iyi davranmasını Adaletle davranmasını tekrar karşı taraftan Ama kendisi insanlara karşı Üç kağıt hile burada peşindedir Ve Cenab-ı Lokman oğluna nasihat edip dedi ki Lokman, Hazreti Lokman Nasihat edip dedi ki oğluna Lokman suresi 19. ayet Hafif meşrebane yürüme Kibirlenerek de yürüme. Bunların arasında vasat bir şekilde yürü. Ve konuştuğun zaman çok bağırma. Güç işitilecek kadar da yavaş söyleme. Belki sesini lüzumu kadar çıkart. Lokman suresi 19. ayet. Ve Allah Teala İsra 110'da Namazında sesini yükseltme. Çok da kısma bu ikisinin arasında bir yol seç buyurdu İsra 110 namazında sesini yükseltme çok da kısma bu ikisinin arasında bir yol seç ve ses, sesli ile sessiz arası itidel üzere bir yol olduğunda bu hususta adalettir evet, namaz kılarken nasıl kişi tamamen hiç sessiz şekilde kıraatı okumaması gerekiyor Ses, çok sesli okuyup yanındakini rahatsız edecek şekilde de okumaması gerekiyor. Bence arasında yol seçtiği işte itidal. Burada da itidal. Bakın her şeyde itidal. Allahü Teala böyle emre diyor bize. Ve yine Hak Teala buyurdu ki İsra 29. Elini boynuna bağlanmış kıma ve onu büsbütün de açma. Elini boynuna bağlamak cimridikten. Ve büsbütün açmak israftan dolayı bir anlatımdır. Ve cimrilik ile israf arası ancak itidal ve adalettir. Ve bu adalet ve itidale işaret olarak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a seslenerek şöyle dedi. Sesini yükselt buyurdu. Çünkü Cenab-ı Sıddık Hucurat suresi ikinci ayette Ey müminler seslerinizi nebi'nin sesinin üstüne çıkarmayınız emri geldikten sonra bu emre muhalefet etme korkusundan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ile konuşma esnasında sesini gayet az çıkarır idi. Çok sessiz bir şekilde konuşmaya başlamış Hazreti Peygamber. Bu ayetten sonra ne diyor Allahu Teala? Ey müminler seslerinizi nebi'nin sesinin üstüne çıkarmayınız. Yani onun sesinden daha yüksek tonda konuşmayın diye allah Teala uyardı müminleri bu ayet geldikten sonra işte Hz. Ebu Bekir bu sefer çok fısıltı gibi konuşmaya başlamış o zaman da Resulullah Efendimiz Hz. Ebu Bekir'e sesini yükselt buyuruyor yani çok çok sessiz konuşuyoruz yükselt dedi burada Hz. Ebu Bekir'in yaptığı tefrit idi çok az çıkarırdı. Ve aynı şekilde Hazreti Ömer İbnül Hattab radiyallahu anh tabiatının celadetli oluşlarından dolayı konuşma esnasında sesini çok çıkarırdı. Yüksek sesle konuşurdu. Evet. Efendimiz de ona sesini düşür buyurdu Hazreti Ömer'e. Sesini düşür. Çünkü bu da ifrat idi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu bahsedilen türden adaleti, tatbik ve icra buyururlar idi. Örneğin mübarek ayaklarından birisinin tokası koptuğu vakit, ayakkabısının birinin bağı koptuğu zaman ayakları hakkında adalet buyurmak maksadıyla diğerini de çıkarıp çıplak yürürlerdi. Bakın Resulullah Efendimizin nasıl yaratılışına Allahu Teala adaleti vermiş. Ceyli. Ya ayakkabısının bir bağı koptuğu zaman ötekini de çıkarıyor ayaklarına adaleti sağlamak için. Ve Allah Teala Hazretleri, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saadetli mizaclarını adalet ve itidal üzerine inşa buyurdu. Onun mizacını yaratılıştaki mizacını tam bir itidal ve adalet üzerine yarattı allah Teala. Evet. Peygamber evet. Efendimiz. Peygamber evet. Efendimiz zahirde yani vücut olarak da yani Muhyiddin İbni Hazretleri bu konuları fütuhatta da açıyor. Vücut özellikleri olarak da itidal üzere yaratılmıştır. Evet. Saçından, kaşından, dişinden, vücudundan yani boyundan, posundan Tutun, gözünden, hepsi itidal üzere. Zaten Murtin İbn Arabi Hazretleri da bu itidali, itidal üzere gerek zahiri şekilde, itidali de bahsediyor. Ve şeyde, Mevaki'ün Nücum adlı kitapta da bahsediyor. Yani vücuttaki itidali de anlatıyor orada. Yani itidal üzere yaratılmanın ne demek olduğunu orada da anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gerek zahiren gerek batinen. Her iki cihetten de itidal üzere yaratılmıştır. Allahü Teala onu nizacende itidal üzere yaratmıştır. Bundan dolayı adalet ve itidal onların güce oluşumlarının gereklerinden idi. Çünkü Hak Teala Nebi Gizlişan Efendimiz'i beşeri kemalde numune olmak üzere açığa çıkardı. Ve her insanı bu güce numuneye benzemeye davet etti. Ve hakimlerden bazıları vasiyet edip demişlerdir ki tatlı olma seni yutarlar ve acı da olma senden nefret ederler demişlerdir çünkü hiç gereği olmayan bir yerde hilim yumuşaklık ve tatlılık tefrittir yani orada işte adaletle davranmak neyse onu davranacaksın yani gereği olmayan yerde hala yumuşak başlılık göstermek tefrittir olmaz ve insani nefse zarardır ve aynı şekilde her bir şeye hiddet ve gazap ise ifrattır durduk yere en ufak bir şeyden de hiddetlenmek gazap göstermek o da ifrattır ve insanların nefret etmesine sebeptir. Şimdi verilen izahlara göre anlaşıldı ki adalet ve itidal bütün eşyaya sirayet etmiştir. Bundan dolayı adaleti kendine ve ehline ve evladına ve adamına ve hizmetçilerine ve kölelerine ve arkadaşlarına ve ashabına ve sana yönelip seninle münasebette bulunanların hepsine ve hükümdar isen işlere vekil bıraktıkların hakkındaki hükmüne ve zahiri ve batını fiillerine hakim kıl. Evet, bütün bunlara hakim kıl adaleti. Evet, 6. bölümde burada tamamlandı. Şimdi 7. bölüm. Konu başlığı yardımcının ve onun sıfatlarının ve rabbani ve hikmetlere ait cereyanın nasıl olması gerektiğinin zikrine dairdir. Yani bir hükümdarın memleket işlerini idaresinde geçerli adeti budur ki malik ile memluk yani tasarruf eden ile üzerinde tasarruf edilen arasında işlerin idaresine vasıta olan bir yardımcı lazımdır. Ve idare işleri memlekette bu tarzda icra olunursa doğru olur. Nitekim hükümetlerde mesul birer başbakan bulunur. Zahiri hükümette idare usulü böyle olduğu gibi insani vücutta halife olduğunu anlattığımız ve ispat eylediğimiz ruh için de bir yardımcı edilmesi lazım gelir. Çünkü hikmet bunu gerektirir. Evet vücut ülkemizdeki hükümdarda ruh olduğuna göre o ruh bu ülkeyi yönetmek için bir yardımcı edilmesi gerekiyor. Ve Allah Teala tarafından ilahi hitap akla yönelir. Bundan dolayı akıl nimetinden mahrum olan çocuklar ve deliler ilahi teklifler ile mükellef değildirler. Evet, dinin emirleri ilahi teklif deliye sunulmuyor değil mi? Ancak akıllı olması lazım bu teklifin sunulması için. Ve çocuklar da bunun dışında rüşt dediğimiz reşit olduktan sonra ancak mükellef oluyorlar. Çünkü akıl insan memleketinin idarecısıdır ve aklı olmayanların veya aklı noksan olanların fiilleri ve hareketleri düzgün değildir. Onun için Allah Tebareke ve Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de muhakkak bunda akıl sahipleri için ayetler ve alametler vardır. Ali İmran 190 buyurur. Ve diğer bir ayette de Taha 128'de Nüha diye geçer. Yani akıl demektir. Nüha ve aynı şekilde diğer bir ayette Kaf 37. Muhakkak bunda kendisi için kalp olan veya söyleneni işitebilen yani akleden kimse için öğüt ve nasihat vardır buyrulur. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'e muhatap olanlar ancak akıl ehlidir. İşte bu hikmete dayalı olarak. Allah Sübhanehu Hazretleri insan memleketinde halife ve imam olan bu ruh için böyle bir yardımcı vücuda getirdi ki ona akıl denir. Ve o yardımcıya ancak akıl ismini verdi. Bu ismin verilme sebebi budur ki o yardımcı Allah Teala tarafından kendisine aktarılan her bir manayı anlar. Yani o manaların kaydıyla kayıtlanır. Ve o akıl insan vücudu üzerinde, hayvanın vücudu üzerindeki bağ ve yular gibidir. Nasıl hayvanda bir atın yuları vardır, bağı vardır? İşte akıl da insanda bağ ve yular gibidir. Ki o yular ve o hayvanın kaçması korkusundan muhafaza eder. Ve akıl da böylece insan vücudu üzerinde bir bağdır ve yulardır ki, onu tabiat uçurumlarına ve helak vadilerine firardan engeller. Akıl ba anlamına da geliyor. O ilişkiyi anlatıyor şimdi burada. İşte bu sebepten dolayı Haktear ruhun yardımcısına akıl ismini verdi. Bular yuvar ba anlamına gelen akıl ve aklı ruh için yardımcı olarak seçti. Vezir yani yardımcı kelimesi şimdi vezir kelimesi fail vezninde olarak za Harfinin sükûnu ile vizirden veyahut za harfinin feti ile vezerden türemiştir. Ve her ikisinin manası da akılda mevcuttur. Eğer yük ve ağırlık manasına olan vizirden türemiş olurlarsa da doğrudur. Çünkü o akıl insan memleketinin ve onun mühimmatının şekillerini ve yüklerini taşıyıcıdır. Ve eğer sığınacak yer manasına olan vezerden türemiş olursa yine doğrudur. Çünkü o akıl her şeyde kendisine iltica olunan bir şeydir. Nitekim insan ilmi, içtimai ve ticari olan her bir işlerinde akla yönelir ve iltica eder. Çünkü o insan vücudunda halife olan ruhun lisanıdır. Ve ruhun emirleri akıl vasıtasıyla infaz olunur. İşte bu manadan dolayı ona yardımcılık ismi geçerli olur. Ve aynı şekilde bu sözün manasının vücudu akla lazım olduğu için ona vezir yani yardımcı denildi. ''Ve o akıl acayip bir mevcut ve latif bir icattır ki Bâri Teâlâ Hazretleri onu imamdan ikinci makamda icat eyledi. Çünkü tasarruf içinde birinci makamın sahibi insan vücudunda ruhtur ve ikinci tasarruf edici de akıldır ve akıl hayat ile kaimdir. Bundan dolayı tasarruf makamında akıl ikincidir, ruhtan sonra gelir ikincidir.'' Ve yardıma ihtiyaç duyma hususunda aklın halifeye nispeti ayın güneşe nispeti gibidir. Yani ay ışık alma hususunda nasıl güneşe muhtaç ise akıl da böylece ışık alma hususunda ruha muhtaçtır. İşte bu nispete dayanmaktadır ki hükümdarın huzuru ve onun zuhuru indinde yardımcısı için bu tasarruf suretinin sabit olmadığını ve görülmediğini müşahede edersin. Çünkü imamın huzuru ve zuhuru indinde vasıtalar kalkar ve çok büyük bir müşahadenin heybeti ortaya çıkar. Emir burada sana vasıtasız ancak imamdan çıkar. Bu kısmın faydasının tamamlanması için burada seyresülük ehline faydalı olacak bazı izahlar verilmesi lazımdır. Bilinsin ki, İnsan vücudunda halife olan ruh bu kitabın mukaddimesinde izah edildiği üzere hak tarafından halife kılınmıştır. Bundan dolayı insan vücudunda hakik hakikate tasarruf edici olan haktır. İnsan vücudunda hakikatte tasarruf edici olan haktır. Nitekim ayeti kerimede Saffat 96 sizi ve amellerinizi Allah halketti buyurmuştur. Bu itibar ile birinci tasarruf edici hak ve ikinci tasarruf edici ruh ve üçüncü tasarruf edici de akıldır. Yani ruh hakkın halifesi ve akıl bu halifenin yardımcısıdır. Şimdi ruhun tecellisi indinde aklın tasarrufu gider. Ruhun tecellisi indinde aklın tasarrufu gider ve vasıtasız hakkın tecellisi indinde de ruhun tasarrufu örtülür. Zat-ı tecellisi ile ruhun tecellisi arasında çok büyük farklar vardır. Birçok salikler bu makamda aldanmışlar ve hakkın tecellisini bulduklarını zannetmişlerdir. Eğer şeyh kamil ve tasarruf sahibi olmazsa Salik için bu düştüğü çukurdan kurtulmak çok zor olur. Gönül aynası, beşeriyet sıfatından ve tabiat paslarından, riyazet ve mücahade ve ibadetle devamlılık sebepleriyle saflaştığı zaman kalbe bir takım ruhani sıfatlar tecelli eder. Evet kalbe ruhani sıfatların tecelli etmesi için işte nefis terbiyesi, teskiyesi dediğimiz kalp aynasını cilalamak, parlatmak gerekiyor ve bu hal ruhani nurların üstün gelişinden olur çünkü ruh tamamıyla beşeri sıfatlardan dışarı çıkmıştır artık ve bir vakit olur ki ruh bütün sıfatıyla tecelli eder ve bu hal beşeri sıfatların eserlerinin tam olarak mahvolmasından kaynaklanır ve bazen hakkın halifesi olan ruhun zatı tecelli eder ve halifeliği sebebiyle Enel Hak davasında bulunur. Şatağıt. Enel Hak dedi. Kim dedi? Allah. Allahçı Mansur Hazretleri demişti. <gülüyor> ruhani tecelli ile Rabbani tecelli arasındaki farkın biri budur ki bakın ruhani tecelli ile Rabbani tecelli arasındaki farkın biri budur ki ruhani tecelli sonradan olma rengi taşır ve onun fani etme kuvveti yoktur. Gerçi zuhur vaktinde beşeri sıfatları giderir ve lakin fani edemez ruhani tecelli. Tecelli örtülünce derhal beşeri sıfatlar ortaya çıkar. <gülüyor> Fakat Hak subhanehu ve teala hazretlerinin tecellisinde salik bu afetlerden emin olur. Ve diğer fark budur ki ruhani tecelliden gönül rahatlığı zahir olur ise de salik şek ve şüpheden kurtulamaz. Ruhani tecellide evet gönülde bir rahatlık olsa bile şek ve şüpheden kurtulamaz. Ve bu tecelli tam marifet vermez ruhani tecelli. Fakat Hazreti Hak Hak Subhanehu ve Teala'nın tecellisi bunun tam tersinedir. Çünkü bu e, Şüphe olmaz. Hak tecelli ettiğinde. Hakkın tecellisi açığa çıktığında. Ve diğer bir farkı daha budur ki ruhani tecelliden gurur ve böbürlenme sahir olur. Ve kendini beğenmişlik ve varlık artar. Haktan demurur, konuşur, bakarsın ama o gurur, o kibir, kendini beğenmişlik, işte o ruhani tecellinin kaynaktan kaynaklanır diyor. ve talepte noksan olur ve korku ve niyaz azalır bu sefer hmm. edep sınırlarını aşar korku, korku yok korkusuzca konuşmaya başlar hakka karşıda hmm. edebe riayet etmez niyaz azalır Allah'tan talep etmez dua etmez ihtiyaçlarını niyazı da azalır Kendine mi aşık oldu diye? Artık çünkü kendinden ruhani tecelli zuhur ettiği için artık bu sefer haktan da bir nevi aslında gizli bir perdeyle perdelenmiş oluyor. Evet. Bakın ne diyor? Korku ve niyaz azalır. Yani kendisinin kamil mürşit olduğunu ve bir mürşide ihtiyacı kalmadığını ve bundan dolayı amaçladığı Rabbani tecelliler oluştuğundan Evliya Allah'ın mükemmelleri sırasına geçtiğini zanneder evet. ve iddia eder. Ayak ayak. Evet. Kendisini asıl Şeyhleri ile mukayese edip yok mu var öylesi? Kendi Hakikat. Arabi kim diyor? Bırak onu. Allah ım. Öyle diyor. Diyenler var. İbn Arabi kim diyor? Bırak onun dediğini sözünü, kelamını. Biz diyor gel şuradan zevkten konuşalım. Yahu sen ne zaman onun makamını, mertebesini açtın da o kim diyorsun, bırak onu diyorsun ya. Yani. Ehlullah'ı küçük görüyorsun. Sen ne zaman onun mertebesine eriştin? Sen kimsin? Evet. Sen, ne, ondan sonra nefsine biner işte. Bindi nefsine gitti. Şeytanın tuzağına düştü. Kendisini asrın şeyleriyle mukayese edip hakkın ihsanı ile onlardan daha büyük olma davasında bulunur. Çünkü Bakışında gerek kendisinin ve gerek diğer şeyhlerin vehmi vücutları sabittir. Fakat Hak Subhanehu ve Teala Hazretlerinin tecellisinde bunların hepsi kalkar ve varlık yokluğa dönüşür ve onda talep artar ve susamışlık fazlalaşır. Hak tecelli ettiği zaman susamışlık fazlalatır, daha fazla ilim alacak, almak ister hakikati daha da çok öğrenmek ister susamışlık fazlalaşır ama ötekinde tamam diyor ben iz, ilmin zirvesindeyim doyuma ulaştı güya ben her şeyi biliyorum öğrendim der susamışlık fazlalaşır ve korku ve niyaz çoğalır Allah'tan hakkıyla korkanlar alimlerdir Tabii ki korku çoğalır edebe riayet daha da artar şeriata karşı daha bir hassasiyet göstermeye başlar gibi böyle hesap yapar şeriata karşı. Aman şeriattan şaşmayın diye. Ne diyor Allahu Teala? Teala? Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Bu ayeti hatırlar. Aman der, ha şeriattan şaşmayın. Daha bir hassaslaşır. Allah'tan korkusu artar ve Allah'a karşı niyazı artar. Duası artar. Kendini beğenmişlik ve varlık kalkar. Şimdi Rabbani tecelli müşahede ve ruhani tecelli keşfetmedir. Rabbani tecelli müşahade ve ruhani tecelli keşfetmedir ve müşahadede asla hata olmaz keşfetmede ise hata olur onun için ruhani tecelliye mazhar olan saliklerin keşiflerine dayanarak beyan ettikleri şeylerin bazısı doğru ve bazısı hata olur nitekim keşif sohbetimizde işlemiştik Keşifler çeşit çeşit demiştik nefsi keşif ilahi keşif, rabbani keşif şeytani, şeytanın karıştığı keşif bunları anlatmıştık ilmi keşif onun için keşifte tabi ki hata olabilir diyor bu cihetten ama ilahi keşifte ki müşahedeyi doğuruyor onda hata olmaz ve kendilerinde nefsin gururu olduğundan bu hatalara karşı uyanık olamazlar ve tevillere kalkışırlar tevil bir daha çıktı buraya bakın geçen haftaki sohbetimizde Fütuhat sohbetinde. Ben Muheddin İbn Arabi Hazretleri ne dedi? Aman ha tevilden sakın. Tevil tuzak dedi. Aldatma. Tevilden sakın dedi. Bak burada da söylüyor. Tevillere kalkışırlar ve hata içinde hataya düşerler. Rabbani tecellide Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri kuluna herhangi sıfatla tecelliyi murat buyurursa o sıfatla tecelli eder. Hayat sıfatı ile tecelli ederse, baki olan hayatı bulur. Kelam sıfatı ile tecelli ederse, Hak Teala Hazretleri ile karşılıklı konuşma olur. Rezzak oluş sıfatı ile tecelli ederse, gayb tarafından rızık bulur. <gülüyor> Hallak oluş sıfatı ile tecelli ederse, mahluk halk etmeye kudreti yetebilen olur. Ve öldürme sıfatı ile tecelli ederse bakışının isabet ettiği kimseyi öldürür. Hayat verme sıfatı ile tecelli ederse o kimsenin bakışı ölüye yönelse derhal dirildir. Ve diğer ilahi sıfatlar da böyledir. Fakat ruhani tecelli sahiplerinde bu kudret yoktur. Şimdi ruhun tecellisi indinde aklın hükümleri örtülür ruhun tecellisi olduğu zaman aklın hükümleri örtülür. Akıldan perdeleniyor bu sefer. Ve hakkın tecellisi indinde de ruhun sıfatları gizlenir. Ve bu örtülme ve gizlenmenin Allah'ın kitabından hazzı mümin 16 Bugün de mülk kimindir? Vahidi kahhar olan Allah'ındır. Sözüdür ki bu söz Rabbani tecellide Ruhani hükümlerin ve sıfatların mülkte tasarrufunun zail olduğunun delilidir. Ortadan kalktığının delilidir. Ve hakkın perdelenmesinde ruh ve ruhun perdelenmesinde de aklın davaları gerçekleşir. Bu dava ise perdenin aynıdır. Bundan dolayı dava perdesinden Allah'a sığınırız. Şimdi halife ne zaman örtünürse yardımcı o vakit ortaya çıkar. Ve emirlerin yerine getirilmesi ve verme ve men etme yardımcıdan olur. Çünkü o halifenin lisanıdır. Ve kendisi işlerde hükmedici değil belki nakil ve tercümandır. Ve bu izah ettiğimiz gözükme ve gizlenme hususları ay ile güneşin ruhaniyet sırrında mevcuttur. Görmez misin? Ay güneşin kabzasında olunca yani ay dünyanın bir kısmına karşılık iken dünya o sırada güneşe karşılık bulununca ayın üzerine güneşin istilası sebebiyle ay görünmez. Ve onun için nur ve zuhur yoktur. Gündüz ay gözültmez. Çünkü güneşin ışığı onun ışığını görmemizi engelliyor. Dünyaya güneşin ışığı kaplar. Fakat güneşin batışıyla dünyanın bir kısmı gece olup ay dünyanın bu kısmına yönelik olsa güneşten aldığı ışık sebebiyle tam zuhur halinde görülür ve ay bu vakitte güneşi müşahede edicidir alemin o kısmı ve o kısımda bulunan insanlar ise ancak ayı dolunay halinde müşahede edenler ve tabi ki güneşi göremezler bu hal astronomiye vakıf olanların de tasdik edilmiş olan bir hakikattir bunun gibi zat güneşinin doğması vaktinde aya benzer olan ruh örtülür ve aynı şekilde güneşe benzer olan ruhun tecellisi vaktinde ay mesabesinde olan akıl örtülür. Ve aksi olarak zat güneşinin gizlenmesi halinde ruhun nuru parlar. Ve aynı şekilde ruh güneşinin gizlenmesi vaktinde de aklın nuru ortaya çıkar. Yani... Yukarıda izah edilen hakkın zatının ruhu halife kılması ve aklı halifeye yardımcı yapması ve bunlardan birinin zuhurunda diğerinin onda dürülerek tasarrufunun gitmesi ve bunların dışarıdaki güneş ve ay misali acayip bir sırdır. Ve bu acayip sır da gayet geniş ve eline ve boyuna istenildiği kadar dolaşmaya müsait olan büyük bir kapıdır. Ve çok büyük bir kapı olan bu sırda maddiyatın dar arasında mahpus kalanlar için değil, Mananın geniş sahasında kanat açan kalp sahipleri için bahsedilen dürülme ve açılma yani gizlenme ve açığa çıkma hususları arasında dışsal ve içsel olarak ibret alınacak birçok şeyler vardır. Çünkü bu dürülme ve açılmanın gerek dışsal olarak ve gerek içsel olarak üçe karşılık üç olarak olan sırlarının kudret ve azametine hakikate talip olanları haberdar ve vakıf kılmak hususundaki hikmet garip ve acayiptir. Ve biz üçe karşılık üç olarak olan bu sırrı bu yerden başka yerlerde yani başka eserlerimizde ve özellikle Müsell, Müsellesat ismindeki kitabımızda yeterli derecede anlattık. Fakir şah edici der ki biz 3'e karşılık 3 olarak gerçekleşen bu sırlara bağlı hikmeti Hazreti Şeyhül Ekber Efendimizin ruhaniyetlerinden yardım istemekle aşağıdaki biraz izah edelim der. Der ama ve lakin burada sohbetimizi tamamlayalım inşallah. Bir, bir dahaki haftaya kaldığımız yerden devam etmek üzere 211. Bu sırrı izah etme mevzusunu, bu üç mevzusunu bir dahaki haftaya işleriz inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahirete hasaneten ve qina azaben nar. <gülüyor> Allahümme afirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa.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 سبحان ربك رب الأزت أما يسحون وسلام على المفسرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.